Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Zeyd bin Sane radıyallahu anh. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. âl İmran Suresinin 113. ayetinde geçen ehli kitap içinde, gece saatlerinde ayakta durup secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan topluluğun mensuplarından birisi de Zeyd bin Sahne'ydi. Medine doğumlu olan Zeyd bin Sahne, Medine'deki Yahudilerin seçkin alimlerinden ve hahamlarının arasında yer alıyordu. İslamiyet'i kabul etmeden önce, Yahudiler arasında zenginliği ve ilmiyle adını duyurmuş, İslam dinini kabul ettikten sonra, Müslümanlar arasında da bu şöhretini sürdürmüştü. Zeyd bin Sahne radiyallahu anh'ın, hicretin ardından Medine'de Allah Resulü'nü gördükten sonra peyderpey Müslümanlığı benimseyen bir grup Yahudi arasında yer aldığı söylenir. Yahudi alimlerinden Zeyd bin Sane, bekledikleri son peygamberle ilgili olarak Tevrat'ta yazılı özelliklerin Allah Resulü'nde bulunup bulunmadığını araştırıyordu. Bir gün bedevi kıyafetli bir sahabi Resulullah'ın yanına gelerek ''Ey Allah'ın Resulü, ben falanca kabile halkına, eğer Müslüman olurlarsa kendilerine, allah Teala'nın bol rızık vereceğini söylemiştim Fakat ne var ki kıtlık baş gösterdi. Dünya menfaati uğruna tekrar eski dinlerine dönmelerinden korkuyorum. Şayet onlara yardım etmek için bir şeyler göndermek istersen ben götürebilirim dedi. Zeyd bin Sane radiyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Bedevi kıyafetli sahabi arasında geçen konuşmayı dikkatle dinliyordu. Allah Resulü'nü imtihan etmek için bulunmaz bir fırsat yakaladığını düşünerek, Ey Muhammed! Eğer o adamlara yardım etmeyi düşünüyorsan sana borç verebilirim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'den 80 dinar borç aldı, sahabiye verdi ve onların yanına git ve yardımlarına yetiş buyurdu. Günler birbiri ardını kovalıyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı borcun vadesi yaklaşıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer radıyallahu anh ve diğer sahabilerle birlikte Cennetül Baki mezarlığına bir cenaze götürüyorlardı. Resulullah cenaze namazını kıldırdıktan sonra Zeyd ona yaklaştı. Cübbesini var gücüyle çekti ve ''Borcunu ödeyecek misin?'' Ya Muhammed, siz Abdulmuttalib oğulları zaten borçlarınızı hep geciktirirsiniz dedi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyt'ten aldığı borcun vadesi henüz dolmamıştı. Zeyt bir taraftan Resulullah'ın cübbesini çekiştiriyor, bir taraftan da göz ucuyla Hazreti Ömer radıyallahu anh sözüyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh o kadar sinirlenmişti ki göğsü kabarıp kabarıp iniyordu. Yaşananlara daha fazla dayanamayan Hazreti Ömer radıyallahu an, "Ey Allah'ın düşmanı, sen bu sözleri Resulullah'a mı söylüyorsun? Eğer Resulullah sana borçlu olmasaydı, keldeni uçururdum." diye bağırdı. Hazreti Ömer radıyallahu an'ın sinirlendiğini gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek, Sakin ol ey Ömer. Gerçi borcun vadesinin dolmasına daha üç gün var ama haydi sen kalk." Ona borcumu öde, kendisini korkuttuğun için de bir miktar fazla ver buyurdu. Alacağını fazlasıyla tahsil eden Zeyd, Hazreti Ömer radiyallahu anh'a gerçek niyetini açıkladı. Ey Ömer! Resulullah'ın yüzüne her baktığımda peygamberlik alametlerinin tamamını onda görüyordum. Fakat onda bulunması gereken iki hususiyete sahip olup olmadığını bugüne kadar anlayamamıştı. Acaba kendisine karşı kaba saba davrananları affediyor mu? Kendisine yapılan kabalıklar arttıkça onun müsamahası da artıyor mu? İşte ben bugün onu denedim ve kendisinin beklenen peygamber olduğuna iyice kanaat getirdim. Allah'ı ı Rab, -ı Din, Muhammed aleyhisselamı da peygamber olarak kabul ettiğime, malımın yarısını da ümmeti Muhammed'e sadaka olarak bağışladığıma şahit ol, dedi. Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde yaşayan Zeyd bin Sa'ne radiyallahu an malının büyük bir kısmını İslam'a hizmet için harcardı ve ihtiyaç sahibi Müslümanlara yardım etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bütün gazvelerine son olarak hecretin 9. yılında vuku bulan Tebük Seferi'ne katıldı ve Tebük Seferi'nden dönerken yolda vefat ederek Hakk'ın rahmetine kavuştu.